916 numaralı konu Hazreti Peygamber'in yeme içme hususunda insanlara örnek olması. Evet, Hazreti Peygamber hiçbir yemeği ayıplamazlardı. Canları çekiyorsa yer aksi takdirde bırakırlardı.